Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar. Bugün çok değerli hocam ve hocalarımız var. Ali Derman hocamız çok daha önceden Kur'an Vadisi'ne misafir olmuşlardı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Diğer konuğumuz da Alpcan Çelik kardeşimiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Allah Nasılsınız hocam. iyi misiniz? Elhamdülillah. Yakın bir zamanda Kur'an Vadisi'ne misafir olmuştunuz. Allah razı olsun. Eyvallah. Çok da güzel oldu. Hocam sohbetimize devam edeceğiz ama önce sözlerin en güzeli Allah kelamıyla ile başlayalım istiyorum. İsra suresi 78 ila 84. ayetleri okuyacaksınız değil mi Tabii, hocam? Buyurun hocam. mineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسط الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مش وَدَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَجَدَّدَ بَيْنَهُ لَيْلٌ تَكُسَّأَ إِن يَبْعَثْكَ رَبُّكَ قَائِمًا ودا وقرط بي ادخلني مدخل صيد طيور واصريج اني slow وَقُلْ 국민 uh -oh. Allah e İsra Suresi 78 ila 84 ayetlerinin meali şöyle <Sessizlik> Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gündüzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar belli vakitlerde namaz kıl ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı meşhuttur. Hem gece hem de gündüz melekleri sabah namazında hazır olurlar, şahit olurlar. Sana mahsus bir namaz olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku. Teheccüd namazı kıl.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 Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama O, zalimlerin sadece ziyanını artırır. İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer. Umursamaz. Başına bir dert gelince de ümitsizliğe düşer. De ki, her insan kendi secciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunuysa, Asıl Rabbiniz bilir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler İsra suresinin 78 ila 84. ayetleriydi. Evet Ali hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Evet hocam. Eylesin. Amin inşallah. Hocam önce isterseniz Mecidiyeköy Merkez Camii'nden başlayalım. Biraz bahseder misiniz? Şimdi Mecidiyeköy Merkez Camii Şişli ilçesi Muhitinde bulunan bir cami. Tarihi eser konumunda idi. Ee, 1970'li yıllarda ahşap konumda bir cami idi. Pereste Hatun Valide Sultan adıyla müsemma isimlendirilen bir cami. Daha sonra o dönemin derneği tarafından e, yıkıldı. Aslına uygun olarak yapıldı ama tabii ki aslına uygun olarak aslı ahşap beton arma olarak yapıldı. Takriben 2000 2500 kişilik e, Şişli ilçesindeki en büyük camilerden bir tanesi belki de en büyük diyebiliriz. 1969 70 yıllarında yapıldı ve ibadete açıldı. Evet. köy merkezde bulunmakta Eski Ali Samiya Stadyumu vardı. Onun hemen karşısında rahatlıkla Müslüman kardeşlerimizin ziyaret edebileceği, gelebileceği bir mekan, bir ibadethane. Evet. Ali Hocam siz daha önce Şişli'de gene görev yaptınız Tabii. değil mi başka camilerde? Benim e, Şişli'deki ikinci görevimdeki ikinci mekandır Şişli. İstanbul'daki evet. ilk mekandır Şişli. Evet. 1997 yılında Trabzon'da başladım göreve. 99 yılında İstanbul'a görevimi naklettirdim. 99 yılından 2008 yılına kadar yine Şişli ilçesi Fulya Mehmetçik camii İmam Hatibi olarak görev yaptım. 2008 yılından itibaren de Mecidiyeköy Merkez Camii'nde bu ulvi ve kutsi görevimize devam ediyoruz. Ya, ne güzel. Evet Ali Hocam sizin bu noktaya gelmenizde ilk katkıda bulunan kişi kimdir desem? Tabi her insanın hayatında müsbet veya menfi yönlendirici aile olduğu gibi evet. bizim de hayatımızda bu Kur'an sevgisi, sevdası Tabii daha önce e, ailemizde e, büyük dedemizin hafız ve kurra hafız olması hasebiyle babamızın rahmetli babamızın böyle bir iştiyakı, böyle bir muhabbeti vardı. Kendisi de 18 sahifede hafızlığını bıraktı. Esnaftı. Biz dört kardeşiz. Dört kardeşin en küçüğü benim. Ondan dolayı bizi babamız Kur'an'a Hafızlığa yönlendirdi. Elhamdülillah. Biz de hem onların e, maddi ve manevi desteğiyle, hocalarımızın katkısıyla bugünlere ulaştık. Rabbi mehhamdolsun. Hafızdı kimde yaptınız hocam Hafızlığı nerede yaptı? Trabzon Kebir ilçesi merkez Kur'an kursunda yine İstanbul'da ...Haseki Eğitim Merkezinde ilk dönem mezunlarından selametli Ahmet hocamız olgun. Daha sonra Ahmet Ertürk hocamız da hafızlığımızı bitirdik. İkisi de İstanbul patentlidir. Haseke Eğitim Merkezi'nde kıraat okumuş, kurra icazeti almış olan hocalarımızdır. Profesyonel manada tanıştıran mı diyelim yoksa amatör mü? Aynen öyle yani profesyonel manada tabii daha önce köyde okuduk ama evet. onları biz artık fazla saymıyoruz. O günlerden hocam unutamadığınız <gülüyor> Kur'an Kerim'i öğrenme kıraati geliştirme dönemlerinde yani Trabzon döneminde İstanbul'a evet. gelmeden yaşadığınız ve unutamadığınız hatıra var mı hocam? Yani benim hayatımda tabii ki Trabzon'da Hafızlık öncesi bir imam hatip kaydım oldu benim. Onu Siz imam hatipten sonra mı yaptınız? İmam hatipten önce yaptım. Evet. Ortaokul birinci sınıfa kayıt oldum. Evet. Ben Kur'an kursuna gitmek istemiyordum o dönem. Biraz da bizde futbolculuk vardı, meyilliydik. Her evet. Trabzonlu'nun olduğu gibi bizim de böyle <gülüyor> bir özelliğimiz vardı. Evet. Biraz bu işleri seviyorduk. Ben İvatibe gitmek istedim. Kur'an kursunun o dönem tabii hem maddi noktada hem de fiziki noktada zor şartlardı gerçekten. Gördüğümüz, okuna, okuyan abilerimiz vardı. Onların anlattıkları o dönemdeki pedagojik formasyonun ne, ne halde olduğunun göstergesinden dolayı biz yani istemedik ilk önce. Evet. Hani dedi ki biz İvatibe gidelim. Daha sonra babamızın bizi yönlendirmesi, rahmetli babamızın bu noktada bize hani ön ayak olması evet, bizi evet. oraya gönderdi elhamdülillah. Hafızlığımızı da hiç derste kalmadan 16 ayda yani takriben 1 sene 4 ayda hafızlığı bitirdik Maşallah. elhamdülillah. Yani evet. gitmek istemedik, gittikten sonra da erken bitirdik. Yani Maşallah. belki... O döneme kadar bizden daha erken bitiren bir öğrenci olmamıştı hocalarımızın ifadesi bu. Hmm, maşallah normal zaman iki yıl Tabii. değil mi hocam? Tabii. 24 aydan önce. Yani iki sene değil, bir değildi. buçuk sene bile değil. Sizinki bir buçuk sene, sene bile bitti, olmamış. O dönemde unutamadığınız bir şeyler mutlaka vardır hocam. Yani, yani hocanızla benim, ilgili. Bizim unutamadığımız tek şey o Kur'an kursunda o dönemin e, yani yokluklarını unutamıyoruz gerçekten. Şu andaki öğrenciler çok şanslı. Değil mi? Geçmiş zamanı. Bütün öğrenciler çok şanslı. Sadece Kur'an talebesi değil <gülüyor> ama bütün öğrenciler hem maddi hem manevi anlamda gerçekten kendilerini geliştirebilecek çok imkanları var. Evet. Biz tabii belki o yokluk döneminin sonlarına biz de ulaştık. Gerçekten sıkıntılıydı. Yani o Kadir Şinas. Bu maddi ve manevi desteği olmayan insanlar olmasaydı belki bizler de bugün de olmayacaktık. Oralara gerçekten o insanların çok büyük katkıları oldu. Evet. Kimisi köyden herhangi bir ürününü getirdi bağışladı. Kimisi hayvanını bağışladı. Kimisi maddi imkanı varsa para bağışladı. Elhamdülillah bizler onlarla okuduk bu, bu, bu, bugüne geldik. Rabbim maddi ve manevi destek olanlardan razı olsun Aynen, diyoruz. Yani gerçekten bu dönem daha şanslı ama... Evet biraz tembellik var. Bu dönemin gençliğinde biraz çok tembellik Çok Hem de çok fazla. Biraz tembellik var. Sıktığın zaman hemen bırakıyor. Küsüyor değil Küsüyor. mi? Küsüyor. O zaman küsemiyordun çünkü ayda bir kere tatili vardı. Evet. Ben hatırlıyorum yani ve unutamadığım bir anı da şudur. Kur'an kursuna bizi bıraktığı rahmetli babacığımız ve ben arkasından camdan bakarken oradan eski öğrencilerden yani biraz daha yaşlı Artık bu son bakışın dedi. Yani daha buradan bakamayacaksın bir ay sonra ancak <gülüyor> eve gidersin diye ifade etmişlerdi. Onu evet. unutamıyoruz o günleri gerçekten. Sonra daha profesyonel manada kıraat, kıraati aşere, tasih-i huruf evet. dersleri aldınız değil mi hocam? Kurra hafızsınız şu an. Elhamdülillah kurra hafız olduk. Ee, İstanbul'a e, avdetimizin nedenlerinden bir, de, bir, bir tanesi de en önemlisi hatta. Hı hı hafızlık yani kuru bir hafızlığın ötesinde bu işi profesyonel manada hem okuma hem mana açısından geliştirmekti. Benim gayem buydu. O dönemde zaten dinlediğimiz hocalarımız da vardı. Mesela rahmetli Üstad İsmail Biçer hocayı ben öğrencilik yıllarında çok dinliyordum. Hocanın da o okuyuşu tilavet okuma durumu pozisyonu bizi etkilemişti tabi evet. e, tabii bunlar nerede soruyorduk ve görüyorduk. İstanbul'da bir İstanbul aşkı muhabbeti her insanda olduğu gibi bizde de vardı. Rabbim bunu 99 yılında bizlere nasip etti. 2001 yılında da Haseki Eğitim Merkezi'nin sınavlarını kazandık. 2005 yılında Haseki Eğitim Merkezi'nden e, mezun olduk. O okuduklarımızı da okutmaya gelen öğrencilere, isteyen arkadaşlara dedi ki yani tembellik var şimdi eskisi gibi değil. Evet. Eskiden e, öğrenci Hoca arıyordu bulamıyordu. Şimdi hoca talebe arıyor bulamıyor. Ödemi, evet. Öyle bir döneme geldik. Çok değişmişti bir yer. Çok yani. değişti. Gerçekten. Evet. Alpçan kardeşimiz de sizin nadide talebelerinizden daha ee, Allah nadide. razı olsun. Alpçan kardeşimiz tabii bize hazır geldi. Yani evet. e, şimdi biz Alpçan kardeşimizin e, sağını solunu yontmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Eksikleri nedir? onları görmeye evet. çalışıyoruz. Hafızlığını tekrar ettiriyoruz. Evet. Talime başladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda kıraat okuma niyeti var ki okumalıdır. Hı hı. E, bu tür arkadaşların istikbal vadeden eden arkadaşların evet. iştiyakı olan arkadaşların e, yani bir Femi Muhsin'den bu işi bilenden bu işi okuması icazet alması gerekiyor. Her hafızın hele güzel okuyan hafızın kıraatı tanıması lazım. Evet kıraat nedir? Kıraatı, nedir? Yani, biz asım kıraatını biliyoruz ama onun dışında mütevatir olan on tane daha imam var. Onların ravileri var. Onları da bilmek. Yani ilk defa duyduğunda Mesela ben ilk defa duyduğumda yanlış okuyor demiştim. <gülüyor> Bu e yanlış tabii okuyor. Tabii bizim kıraatımıza göre <gülüyor> evet. değil de başka kıraatlara göre onlar da evet. mütevatirdir. Evet. İşte Apçak kardeşimiz de şu anda çalışıyoruz tabii. Haftanın belli günleri kendisinin boş olduğu görevde görevli olmadığı zamanlarda evet. kendisiyle ilgilenmeye çalışıyoruz. zaten hocam başarının zirve noktasına Ay, da çıktı evet. elhamdülillah İnşallah daha iyi olacak Rabbim nazardan korusun daha çok güzel daha... daha güzel yerlere gelecek İnşallah. çünkü yaşı genç evet yani bu genç yaşta bu kadar genç yaşta aynen öyle, aynen bu başarıları öyle. elde etmesi de tabi Kur'an şey... insanı olgunlaştırıyor evet. şimdi bu sesle farklı bir iş yapsaydı bu kadar olgun olamazdı Değil mi? Evet. Ama ayrı bir tevazu var. Kur'an yani Kur'an Kur insanı inşa ettiği gibi aynı zamanda da olgunlaştırıyor. Yani, yaşından büyük gösteriyor, yani. yaşından büyük hallere büründürüyor. Yani şöyle mi diyelim? Tanındıkça daha bir böyle hani kendine çeki düzen Aynen veriyor. öyle. Yani e, daha dikkatli oluyor. Daha mütevazı olmaya Ya olmak değil de mütevaziliğe doğru evet. bir eğilim başlıyor. İkisi olmalıdır. Mecbur kalıyor değil mi hocam? Kur'an çünkü. Yani la temşî fil erdl merâha. Evet, Rabbimizin emri. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. yürüme. Hele hele bu Kur'an'a en yakın muhatap olanlara daha çok birebir ilgilenilen bir ayettir zaten. Bunu biz uygulamazsak, anlatmazsak, yaşamazsak bir başkası zaten anlamıyor. Anlamadığı için de kendi imkanına göre bu işin havasını yerine getirme gayreti içerisine giriyor. Evet, başka talebeniz var mı böyle? Var. Benim gibi. kıraat okuttuğum ama bırak işte dedik ya tembellik var. Bir kardeşimiz dokuzuncu cüzde bıraktı aşereyi. Bir başka kardeşimiz onuncu cüzde bıraktı. Bir kardeşimiz üçüncü cüzde bıraktı. Birisi birinci cüzde bıraktı. Yani başlıyor. Tabii gerçekten kıraat okumak kolay değil. Evet. Sabır yani istiyor. Bu değil işe değil gönlünüzü vermek gerekiyor. Zamanınızı bu işe göre ayarlamanız lazım. Boş zamanlarda değil, bu iş için yani zaman ayıracaksınız. Bir hobi değil bu. Yani evet. yani bir olsun aradan bu da çıksın gibi düşüncesiyle değil, Ciddi bu bir işe iş. dört elle sarılıp bu işin hakkını payelendirmek gerekiyor. Evet. Ne istiyorsunuz mesela hocam? Size talebe olmak isteyen öğrenciden? Bir kere samimiyet istiyoruz. Değil bu mi? çok önemli. Yani çok gelen oluyor. Mesela benim cumartesi günleri camimde 15 kişilik bir grup var, her sene oluyor, bazen imam arkadaşlar oluyor, bazen imamatip talebeleri oluyor, ilahiyat talebeleri oluyor. Onlara şunu söylüyoruz arkadaşlar, bir kere bu işte bir samimiyetiniz olsun. Yani şu Hı. mekana gelelim, bakalım neler oluyor burada, neler yapılıyor. Bir havasını, bir koku, kokusunu, havasını teneffüs edelim. Bize uyarsa kalırız, uyumazsa gideriz anlayışı doğru değil. Çünkü orada işlenen şey Kur'an'dır. Orada e, Kur'an talebesine yakışır şekilde oturacaksınız, dinleyeceksiniz. Eksiklerini giderme gayretinde olacaksınız. Ha Her talebe, her, e, her hocadan çok şey almayabilir. Bazen farklı e, uygulamalar olur. Her hocanın kendine göre bir yoğut yiğişi var derler. Her yiğitin olduğu gibi. Evet. Bazen sıkılabilir. Yani ben niye bunları okuyorum? Yani mesela bana gelen hafız olsun olmasın bütün arkadaşlara. Ben e, bir, bir kere İmamul ı Cezeri'nin mukaddimesinden alınma, meharicül huruf e, bölümü, babı var, manzumdur, şiirseldir. Onları ezberletiyorum. İkincisi harflerin sıfatül huruf var, onları ezberletiyorum. Yani e, tabir caizse bir ray döşüyoruz. Ondan sonra da treni üzerine koyup yürütme gayretine giriyoruz. Direkt olarak harf talimine başlamıyorum. Bunlara başlıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, hangi harfin nereden çıktığını, adresini bilin adres belli olsun, yarın ben size bunu okuttuğum zaman, terennüm etmeye başladığım zaman, düşünmeyin ya bu harf nereden çıkıyordu? Ben dedim sen söyledin ama yarın unutabilirsin ama yerini ezberlediğin zaman aklından çıkmaz. Yani bir örnek verirsek, evet. Üstad Cezer'i ifade ediyor. İfadesinde diyor ki mekharicul hurufi sev'ate aşar harflerin mahreşleri on yedidir. alellezi yehtaruhu men ikteber <gülüyor> bu konuda Tecrübe edenlerin deneyip tecrübe edenlerin üste olanların denemesine göre 17 farklı çıkış yeri vardır. Feeliful cevfi ve uktaha ve hi harufu medd li'l hewa'i tentehi. tane met harfinin çıkış yeri cevftir. Yani ağız boşluğudur. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Ondan sonra boğaz harflerini anlatıyor. huruful hak <tik> dediğimiz boğur harflerini anlatıyor. Onların komşu olan ayın, ha, Ha, Elif, Ha gibi bunları gruplandırıyor. Şimdi talebe bunları aldığında öğrendiğinde yarın pratikte çok rahat oluyor. Hmm. Pratikte çok rahat oluyor. Hemen o cümlelere gidiyor tabii, değil Tabii mi? tabii Balsız. orada yerini biliyor. Yani bir insana bir adresi tarif etmeniz farklıdır. Yazıp eline vermeniz farklıdır. Kitabi olunca daha ciddi evet. oluyor değil mi Aynen. hocam? Peki Alpcan'a soralım. Evet. <gülüyor> Hiç sesini duymadık programın başından beri. ...mikrofonu şöyle biraz yaklaştıralım Alpcan kardeşimize. Ali hocamız nasıl bir hoca Alpcan? Estağfurullah şimdi tabii Ali hocamızın yanında... ...böyle konuşmak bize düşmez yani. Ben e, Zincirli Kuyum Ezekler görev yapıyorum. Ayliyetten yani vaktimizi değerlendirmek amacıyla... vecide Merkez Camii'de Ali hocamızdan Allah razı olsun kendisinden... ...yararlanıyoruz Kur'an e, vesilesiyle, Kur'an sayesiyle. E, Ali hocamız Allah razı olsun bizi her gittiğimizde dinliyor, bize vakit ayırıyor... Yani ne zaman gitsek e, bize vakit ayırdığından dolayı Allah razı olsun hocamızdan yani. Sizinle olsun. İnşallah daha güzel yerlere geleceğimize ben hocama burada söz veriyorum yani nasip olursa. İnşallah hocam. Kızdığı oluyor mu sana mesela Ali hocamız. Yok Ali hocamın tatlı kızması var. O daha güzel yani. <gülüyor> yani sevdiği için kızıyor <gülüyor> evet, diyorsun. Allah razı olsun. Yani ben alınmıyorum diyorsun değil mi? Çünkü daha iyisini daha doğrusunu öğretmek için evet. gayreti evet. var. Senin gibi böyle pırıl pırıl bir kardeşimizde de bulmuş. O da o seni kaçırmak istemiyor. Sen onu kaçırmak istemiyorsun. Çünkü hakikaten ikiniz de cevhersiniz. Ali hocamla belki daha eskiden beri tanışıyoruz biz. Ee, Kur'an Vadisi'nin ilk başladığı yıllarda 2007 gibi gelmişti. Daha sonra bir kez daha e, kayıt almıştık Ali hocamdan. Samanyolu Televizyon'un muhtelif programlarında da zaman zaman Hı. Ramazanlar'da özellikle ee, hocamızın sesini duyduk. ...hakikaten çok etkileyici bir okuyuşu var. Evet, çok güzel evet, bir yani. okuyuşu var. Nameleri çok iyi. Yani İstanbul'da... ...böyle hani dikkatimi çok çeken... ...hocalarımızdan Biz bir tanesi de, de evet. Hocam'dır. Allah razı olsun. Hiçbir zamanla bizi kırmadığı için ayrıca teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Ne zaman davet ettiysek her zaman geldi. Çok sağ olsun. Ee, Alpçan Hocam bir de sizden şerif dinleyelim <gülüyor> diyeceğim ama... ...bir aradan sonra olur mu? İnşallah. Evet. Değerli Burç Efendi dinleyicileri... Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek inşallah Kur'an Vadsi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyouz Burç çefenlerimiz Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyonuz Burç Efendi. Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi programı devam ediyor. Şimdi de Alcan Çelik hocamızdan İbrahim suresi 24 ila 30. ayetleri dinliyoruz. Buyurun hocam. Eûzü <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. iz, "Kâl İbrahim, Murabb, j'gel Hâzal Belâda mina u j'nbûni, u bûniya Rabb, inna huna azla, in kâsir min annas. وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَبَّنَا ti bi vadin ghayr zar'in 'inda Min alnasi رَبَّنْتِ لَنَهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السماء. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَنِي عَلَى الْكِبَرِ اسْمًا وَإِسْحَاقَ إِنَّ ربي لسميع Rabbi, aj'alni muqeyma al-salati ربنا اكرملي ولوالدي وللمؤمنين يوم Rahim suresinin 29 ila 30. ayetlerinin meali şöyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz kökü yerin derinliklerinde sabit Dallarıysa göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki, Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye, Allah insanlara böyle temsiller getirir. Kötü sözse, gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. Allah iman edenleri hem dünyada hem ahirette, o sabit söz üzerinde sağlam bir şekilde tutar. Zalimleri ise şaşırtır. Allah elbette dilediğini yapar. Allah, Allah'ın nimetine bedel, inkar ve nankörlüğü tercih edenleri, ayrıca kendi halklarını da helak yurduna cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Ne kötü bir yerleşim yeridir cehennem. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için bir takım ortaklar uydurdular. De ki azıcık yararlanın bakalım nasılsa sonunda gideceğiniz yer ateştir. Meali verdiğim ayet-i kerimeler İbrahim suresinin 24 ila 30. ayetleriydi. Evet Alpçan kardeşim teşekkür ederiz Allah razı olsun. Sağ olun. Hocanın yanında böyle okumak değil Tam mi? Tabii çok zor. <gülüyor> Allah razı olsun ama çok zaman. Ali hocam bu okunan ayetlerde tabi son kısımlar özellikle değil mi dua ayetleri? Alpçan kardeşimizin okuduğu Suri ile İbrahim suresinde. Orada Rabbimiz İbrahim Peygamber'in, İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden bize dua metinlerini öğretiyor Rabbimiz. Nasıl dua etmemiz gerektiğini aynı zamanda öğretiyor. Bu duaların kapsamının ne olması gerektiğini öğretiyor. İlk önce kendisini, daha sonra zürriyetini, namaz kılanlardan yapmasını, etmesini istiyor Rabbimizden İbrahim Aleyhisselam. Tabi bu dua evrensel bir dua. Yani o döneme ait olan veya Kur'an'ın indiği döneme ait olan bir dua değil. Kıyamete kadar devam edecek olan çok cihan şumul bir dua. Yine orada ey Rabbimiz duamızı kabul eyle. Rabbene ufirli beni ve li ana babamı ve müminine müminleri yevme yakumul hesab. Hesap gününde mahşerde bağışla diye. Yani aslında duaların özüdür. Hani bizim ve normalde cemaatimizin kardeşlerimizin özlü dua yapmasını istiyorsak Rabbena atina fi ve fil ahireti ve ve dua etmemizi nasıl etmemizi öğretiyor bu evet. ayete celiledir. Hem bir dünya için hem de ahiret için Tabii. değil mi hocam? Kusur yani duanın cümlük. duanın sadece dünya boyutu yok. Yani ya Rabbi burada ver. Ama bir de ölüm ve ötesi olan dünya var. Önemli olan burada yaptıklarımızı oraya aktarabilmek. Ama iyilik namına, güzellik namına. Evet. Yani duada hani sadece dünyayı da istemiyoruz. Tabii, ahireti tabii. de istiyoruz. Gerçekten bir cümlede ancak bu kadar o güzel. Ola tense nasib ve kemine dünya. Yani dünyadan da nasibini unutma diyor Cenab-ı Hak ayeti kerimede. Dünyadan da bizim nasibimiz var. Yani evet. dünyadan nasibini, hayır namına, iyilik namını alanlar ahiretteki e, güzelliklere nasip olurlar. Evet hocam. Şimdi sizden de bir kısa şerif dinleyelim olur mu? Bu bölümü bitirelim inşallah. Olabilir. Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an vadisinde son kez Ali Derman hocamızdan bir şerif daha dinleyeceğiz. Hocamız Neml suresi 89 ila 93. ayetleri okuyacaklar. Buyurun hocam. <gülüyor> Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. falahu xayr. wahum min Thank you. a <laughs> لَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ ثُمَّ اهْتَدَى فَإِن تديل لنفسي ومن ظن فقل إنما Ve kul elhamdülillahi seyirin kom فتعرفونها؟ذ ما ربك بغا Neeml suresinin 89 ila 93. ayetlerinin suresinin 89 ila 93. ayetlerinin mealini veriyorum. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim onun huzuruna bir iyilikle gelirse, ona daha hayırlı bir mükafat vardır. Üstelik onlar, o kıyamet gününün dehşetinden emin olacaklardır. Kim de kötü işlerle gelirse, onlar da yüzü koyun ateşe yuvarlanırlar. Siz işlediklerinizin karşılığından başka bir şey mi bulacaktınız? De ki, bana bu beldeyi muhterem ve mukaddes kılan ve her şey kendisine ait olan Allah'a bir olarak ibadet etmem emredildi. Keza bana Allah'a teslim olanların ilki olmam ve Kur'an okumam da emredildi. Artık kim doğru yolu bulursa sırf kendisi için bulmuş olur. Kim de yoldan saparsa de ki ben sadece uyarmakla görevli elçilerden biriyim. De ki, hamd o Allah'a olsun ki size er geç alametlerini gösterecek, siz de onları tanıyacaksınız. Senin Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler Neml suresinin 89-93. ila ayetleriydi. Hocam okuduğunuz bu aş şerifte hangi makamları uyguladınız? Şimdi genelde biz okumaya başlarken uşşak evet. beyati ondan sonra sonlarda biraz acamaşıra biraz sabah gösterdik. Ve yine uşşak ile aşağı yukarı bitirdik. Çok da güzel oluyor hocam. Estağfurullah. Böyle. Geçişler. Aslında bizim ecdadımızın bize bıraktığı müthiş bir emanet bu. Yani özellikle İstanbul tavrı, İstanbul ağzı. <gülüyor> farklı bir güzellik. Tabii son zamanlarda biz de artık o rüzgara kapıldı, Kapılanlardanız biraz. Halk genelde teveccüh gösteriyor. Yani Arap tavrı ile okumaya bizim halkımız biraz teveccüh gösteriyor ve evet. dinliyor. Tabii o kültür kopukluğu oluştuğundan dolayı bu. Yani o koptu artık. O dönemin dinleyicileri bile Kur'an kültürüne sahip olan insanlar. Hatta Selametli Mehmet Yemiksiz hocamız anlatmıştı bir yerde de. Nuri Osmaniye Camii'ne fi tarihinde müezzin verilmiş. 9-10 tane müezzinden sonra bir müezzin daha verilmiş. Baş müezzin efendi, La ilâhe illâllâhu vehdehu lâ şerîke leh'' cümlesini ona okutmuşlar. Tabi o sırada cemaat birden arkaya dönüyor. Yeni bir ses, yeni bir tavır. Namaz bittikten sonra tabi oranın ahalisi İstanbul'da. Merkez orası evet. geliyorlar diyorlar ki baş müezzin efendiye bu kimdir necidir efendim diyor bu yeni müezzinlerden bunun musikiden behri var mıdır Vay. vardır ne kadar ilahi meşketmiştir üç bin ilahi Allah <gülüyor> soran diyor ki vah vah diyor koca nuru Osmaniye camii kimlere kaldı yani üç bin ilahi meşketmiş o, o onlar, onların lazım. gözünde otuz bin olması lazım. Yani nereden nereye, müthiş evet. bir kültür erozyonuna uğradık. Onun için de gibi. mukallit olduk. Yani tahkik değil de hı hı. E, mukallitliğe. Taklit, Taklit boyutuna, evet ifade edemedim ben. O, o boyuta düştük artık. Evet, ne yazık ki her konuda olduğu gibi hocam. Aynen evet. aynen da... müthiş bir yozlaşma yazık var. O Tabii kaybettim. bu kültürden, değerlerden, tarihten kopmanın bunların evet. neticeleri başka bir şey değil. Evet. İstanbul tavrını dinlemek isteyen varsa Meclik Hükümet Camii'ne gelsin hocam dinlesin. Ali yani. Hoca bundan değil <gülüyor> Estağfurullah. mi? Estağfurullah. Çaktırmadan gelip dinleyebilirler mi? İşte, yani. yani. Estağfurullah. Evet. evet çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Alpçan kardeşim. İstanbul. Size de çok teşekkür Allah ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ben dinleyicilerimiz adına da çok teşekkür ediyorum sizlere. Evet değerli Burç FM dinleyicileri bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.